...dünyadaki seyri sülükü ruhanesini de tamamlıyor. Ona iki sene yetiyormuş, çünkü Uhud'da şehit oluyor ama kim bilir, kimlerle böyle. Şu din-i İslam'ı şöyle böyle anlatmak, göstermek için bence neye katlanırsak kardır. Başımızın kaldırım taşı gibi ayaklar altında olması dahil buna. Neye katlanırsak kârdır.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 Niçin kudretin ha mütenahi varken Bütün bu sistemler O kudretin ha mütenahisiyle Tesbih taneleri gibi çeviren Birisi varken Sapan gibi çeviren birisi varken Neden benim daracı kuvvetime Kudretime verecek onu daraltacağım Neden Onun kudreti varken o konuşurken Kudretiyle ben konuşacağım Sözünün hakkıdır Onun konuşması lazım Ben konuşursam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 mübarek Namı ı celilini dünyaya duyurmak için bizi bir enstrüman gibi kullanıyor. Yani ben onun kudretine dayanınca, onun kudreti benim arkamda olduktan sonra, ben ona dayandıktan sonra, onun nam-ı kudretli oturup kalktıktan sonra, elimi öyle hareket ettirdikten sonra, ağzımı öyle konuşturduktan sonra, Allah'ın izni keremiyle ben arzı yerinden oynatırım. Neden? Çünkü manuelayı kullanamam. Onun aynasısın çünkü. Bir mahsul yok bunda bakın yani kimsenin hakkı yenmiyor burada. Aynaya yine ayna deniyor. Yine onun güzelliğinden bahsetmiyor. Ama her şey onun aynası. Bize ne düşer bu trilyon trilyon sene ötelerdeki nebulozlardan sizin şah damarınıza kadar her şeyi hükmeden ve kudreti aynın kudreti, meşiyeti, iradesi, ilmi yanında bir paylaştırma yapsanız, size ne düşer Allah aşkına? hele mahiyetiniz de ondansa mesela Meseleyi şuna bağlamak lazım, Allah'a karşı çok vefalı olalım, çok yürekten olalım. Ne yaparsak yapalım, onun hakkını eda edemeyiz de. Fakat karınca haç. Nazı geçtiğinden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 Elbette çağrılacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Ve o şefaate bizim güvenimiz tamdır. Her peygamber dünyadayken ümmeti için bir şey talep etmiştir. İcabet edilmiş veya edilmemiş. Senin de bir dua hakkın var denmiş ona. O irşadını, tebliğini yapmış. Hora geçecek o duasını.